Desen özelliği ile yapı dünyasının en şık ürün seçeneklerinden biri olan ve kapatma kategorisinde oldukça pratik olan sundurma seçenekleri, aradığınız kaliteli kullanım seçeneklerini bir araya getirmektedir. Hizmet kalitesini sürekli güncelleyen firmamız, yeni sundurma modelleri ile mekanlarınızın daha şık hale gelmesini sağlamaktadır. Osmanlı'dan kalan desen seçenekleri ile desteklenen özel tasarımlar, evinizin dış dekor çalışmaları ile birebir uyumlu özelliklere sahiptir, güneş ışınlarını tam anlamı ile durduran ve yağmur gibi etkenleri sızdırmayan bu ürünler, şiddetli fırtınalara karşı dayanıklıdır. Firmamız sundurma toptan ve perakende satış seçenekleriyle, herkes için en uygun seçenekleri hazırlamaktadır. Kaliteli olan bu ürünler, istediğiniz görsel özellikleri bir araya getirebilmektedir. Sundurma kategorisinde eski ilkel seçenekler, hem daha pahalı hem de estetikten yoksundur. Yeni nesil sundurmalarla, eviniz için en güzel tasarımları kolaylıkla montajlayabilirsiniz. Tasarım özellikleriyle birbirinden gösterişli özelliklere sahip bu yeni model sundurma seçenekleri, profesyonel kullanım özelliklerine sahiptir. Ölçü alma ve montajlama işlemi aynı günde bittiği için oldukça pratik ürünlerdir. Şiddetli rüzgar, yağmur ve fırtınaya karşı dayanıklı olan bu ürünler, olumsuz hava koşullarına göre üretilmiştir. Güneşin yakıcı ışınlarını engellemektedir. Cam, polikarbon ve pileksi gibi saydam ürünlerle tasarlandığı için kapattığı bölümleri aydınlatmaktadır. Güneş ışınlarının yanı sıra yağmur ve kar gibi etkenlere karşı dayanıklıdır. Yeni ve etkili tasarımlarla bu kategoride yeni ürün seçeneklerini bir araya getiren firmamız, sundurma teknolojisi kategorisindeki bütün yeni ürün seçeneklerini kataloğuna eklemektedir. Kataloğa eklenen bu yeni ürün seçenekleriyle, istediğiniz bütün ürün seçeneklerini kolaylıkla montajlayabilirsiniz. Montajlama işlemleri kategorisinde, ayak kısımları özel olarak montajlanmaktadır. Paslanmaz özelliklere sağlayabilirsiniz. Sahip, bu ürünlerde, aradığınız kaliteli kullanım seçenekleri bir aradadır. Kolaylıkla değiştirilebilen bu ürünler, tamir edilebilmektedir. Satış ve montaj işlemleri kategorisinde etkili çözüm seçenekleri sunmaya devam ediyoruz.